İzlediğiniz için Bismillahirrahmanirrahim. Bu sure e, Mekke. yani Mekke'de indirilmiş ve 45 ayettir. Sur, Surenin ayet sırası gitmiş, başladı. 45 ayette, adının da manası yaratan, yaratıcı bir mektir. Gökleri, yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörden kanatlı olmak üzere elçiler yapın. Demek ki melekler de kanatlanır. Ve Hz. kanatlı melek. E, asli şekli Peygamberler'de ya beş ya alt yaba görülmüştür. Görüntüler hep e, normal, insan şeklinde olmuştur. Bunu Cenab-ı Peygamberi ve salih kulları arasında melekler onlara Cenabı Hakk'ın göndereceği emirleri vahiy ile, ilham ile, sadık rüya ile tebliğ ederler. Demek ki Allah e, Peygamberine, sadece Peygamberine diğer Peygamberine de göndereceği haber verir Cenab-ı Hakk'a. Melekler bahsede işte, Veyahut da gönlünden kokuyor. Öyle kuvvetli bir ki sanki melek vermiş bu çok, çok kuvvetli bir oruç liste. Veyahut da, rüyalar vasıtasıyla. Peygamber'in bizim diyorlar, bildiğim sahih rüyalardır. Ama daha çok işte bilasen şey... Ee, cesur olan prekâmbelere benziyede meleke, şu kitap gönderiyor, göndermiştir. Allah'a hamdolsun o yaratışta ne bilerse onu artırır. Yani güzel yüz, güzel ses. Yani insanlar yardım ama bazen insanlar çok büyük, büyük herkese vermediği bir şeyler de verir bazen, bazılarına. Ama böyle, bunlar neymiş? Güzel yüz, güzel bir ses, benim güzel bu güzel karakter. Bunlar da Allah'ın insanlara, diğer insanlara gelen daha fazlaca bahşettiği şeyler. Bu da onun isteği arzusu. Allah'ın o yarası ne bil bilesi artırır. Şüphe ki, Allah her şeye hakkıyla kâfirdir. Yani her şeyi istediği gibi yapabilir. Kimse de sormaz, kimse de bizim izin almaz. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti, bu rahmet ne mesela? Nimet, emniyet, sıhhar, diye ne biber tek herkese gelmez ya. <gülüyor> Biz yağmur vesaire ben benim çok can sıkıldı. Bu bu bu bu bu da ama ise ki yağmur garden karşıya düdümüşmedi. Ama bu bu bu bu tarafına da işte. Daim nak var. <gülüyor> bu tarafta kilmitace latin cem var. Karşı tarafta yok. <gülüyor> Allah Allah'ın insana açacağı herhangi rahmeti tutacak haps edecek, Hani haps etmek gat kihap se sormak değil sakklamak onun için muhafacahap etmek hiçbir kuvvet yoktur Tutacağı şeyi de Ondan sonra salıverecek yoktur. Tuttuğu şeyde onu oradan kaçıracak kimse yoktur. O zaman bırakır başka ama biz herhangi bir şey yapmamız mümkün değil. O mutlak galiptir, tabi her zaman olduğu gibi hüküm ve hikmet sahibidir. Hükmeder, hükmetini yapar. Hikmetler, istediğini, istediği bilgi, istediği sene İstediğini verir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki bunca nimetinizi, nimetini kalbinizde hatırlayın. Allah bize ne verdi ki? Fakat bilmeyiz, bilmeyiz. Düşün, şurada kaç keseceğiz, hepimiz aynı aklına bakıyoruz. Düşün ama öyle bir şey ki hepimiz birbirimizi görür tanırız. Öyle, öyle bir, o aklını da öyle bir şey yapar ya o frekansı tanıtıyor nimet zengin yapar yani mi? akıl yapar Allah'ın nimeti sayılacak kadar da çoktur. Ve evet, çeşitli dinler bir dener. Onu birinizle de anın. Allah zikredin. Boşsanız Allah zikredin. Allah, Allah, Allah diye zikredin. Size gökte ve yerden rızık verecek Allah'tan gayrı bir yaratan var mı? Bütün rızıklar, bütün nimetler ondan gelir. Allah ama Allah, Allah buna sana al, gelirim, gelirim. der. Bir sebebi denir. İkisi çalıştırır, iş yaptırır. O işin karşılığını o nimen sana bir bahsele gönderir. Bir bir adamın bahçesini kazarsın, o adam bahselesi sana birbirimiz biz bizi gelir. Yani Allah'ın da karnı budur. Bir yerde pek ender tabii o canı istese yapar ama tüm gönderdiği şeyler verdiği nimetler bir sebep olur. Ondan başka hiçbir tahmin yoktur, o halde nasıl olup da tevhidden küpren çevriyorsunuz, tevhid, tevhid Allah'ı bir, bir saymaktır, yani ona bir şerit bir başı Allah koymasın yani. Allah birdir, niye Allah'ın birbirinden kaçıyorsunuz da bunun yanına bir şerit bir tane bir tane dender koyuyorsunuz. Bugün Hristiyan'ta işte üç 3 Allah fikri vardır. Hazreti İsa'ya Allah derler. Hazreti de Allah'ın oğlu derler. Mesleplere göre. Değişik değişik derler. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki bunca nimetleri kalbınıza hatıra ona tamam. Ey ey Habibim, Allah'ım, Peygamber Efendimiz'e takkın sıfasız edilirim demek ki, Habibim. <gülüyor> Ey Habibim, seni tekzip ediyorlarsa senden önceki peygamberler de tekzip edilmiştir. Evet, Hazreti Peygamber'e tekzip ettik, yalanlamak demektir. Hazreti Peygamber, bir, yalanlar da sen peygamberdensin, niye Pey Pey peygamber? Çünkü sen de bizim, bizimkimsin. Geziyorsun, tadıyorsun, yemek yiyorsun, çarşıda sen, bazen çalışıyorsan, ama peygamber dedi öyle olmamalı ya, altında stride olmalı, adam olmalı yani, dediğim dedim çaldır, duygulmalı. Peygamber ya, hayır, Allah dedi peygamberi içinizden seçiyorum diyor. O da siz gibi insan ama o, ben ona vahiy gönderdim. O peygambermiş, o da sizin gibi diğer yer, işçiler, gözaltırlar. O, o, onlar gibi sende sabit tasarlama önemli, teselli ediyordu. Çünkü peygamber efendim nasıl çok sıkılmış, e, tabi dönem tebliğini veriyor, veriyor fakat hiç kimseye itibar etti birkaç kişiden var da, mesela 13 sene kaldığı Mekke'de, de, çok aslı taraftar oldu. Yedene'ye gittikten sonra aslı oldu, Ama Allah öyle bir şey verir 10 sene içerisinde 10.000'ler yani Mekke'ye girdiği zaman 10.000'ler şu 10.000'in başına girdi. Hiçbir peygamberden nasip olmamıştır. 10.000'leri kumanda ettirir. 10.000'leri peşine tuttur demektir. Ve şimdi de milyonları, milyar ateşler milyonlar bütün işler ancak Allah'a döndürülür, yani ee, buna teyze eden, edenler, cezalandıran, sabredenler de mükafatlar, kendilerine verilir. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah'ın vaadi bir gerçektir. Allah ne dedi ise hepsini yapmıştır. Yapacak yapacak olanlara mesela Allah cezan, cezanın cezanın bas bas neden dinden diline bu onlara göre olacak diyor. Harş var harş, vakıf meydana gitmek var diyor. Ceza sevabın sevabı var diyor. Ne dedi Allah. Verdiği sözün hepsini yapmıştır. Yapıyor olanlarda da, haşı gibi, yani bir kıyamet bir şey de vardır. Kıyamet, e, diyorlar ki, sadece dünya da olacak. İçer gün bir konuşma dünya da, olacak yani. hayır efendim, Dünya olacak kıyamet, hayır eten dünya, kainatta olacak. Zaten, Kur'an-ı Kerim'in olur. Yıldızlar attıkça, güneş varacak. Yüze akan, zelzebay bütün kain hemcem olacak. Bütün yani kıyamet, bütün kainat olacak. Sadece dünya dolmayacak. İyi insanlar şüphe yok ki Allah'ın vadi bir gerçektir, mutlak olacak. O halde zinhal asla zinhal. Sizi dünya hayata aldatmasın. Dünyadaki üç bu günlük tatlı hayat bizi aldatmasın. Tatlı da olabilir, acı da olabilir, acı Acı çekeriz, kimlesin? Daha tatlı hayatı kaçarız. Ama bunlar bizi aldatmasın. Acı çekenlerden acı acı çekecek, e, rahat edenlerden daima rahat edecek gibi bir sayıda yok. Aldatmasın. Çok aldatıcı şeytan da sakın size Allah'ın ilmimi ve imha ile Allah'ın yumuşaklığı, Allah'ın rahmetiyle sizi aldatmasın. Allah bize merhameti şey vermiş ama şeytan bunu da faydalanıp bizi kandırmasın. Şeytanın karşı zorlu olacaksın. İnsanlığını kullanacaksın. Allah'ın verdiği sana silahları kullanacaksın. Boyunca bir top tefek diyor ya, akıl. Çok sıralı bir işi şeytanı sen yap, git evini şükürde topluyor sana. Sokar mısın? Sokar demek ki Allah'ın verdiği aklı kullanıyorsun demek ki. Diyorsanız işte şeytana şeytansın takmıştır. Çünkü şeytan sizin eski bir düşmanınızdır. Evet, şeytan eskin adam dostuydu. idi. Hazreti Adem gelince düşman, onu kıskandı. Düşman oldu. Hazreti Adem'in düşmanını halen sürdüğü için bizlere de Düşmandır. Ona göre de insanlığın icap ettirdiği tedbirleri almamız lazım. Aklımız, şu düşüncelerimiz, his, davranışlarımız. Onun için siz de kendisini bir düşman tutun. Şeytanın dost edilmeyin. Şeytanın dost edildiğinizde susunuz. Düşmanı, düş, düşmanca davranmak, dostça, da, dostça davranmak lazım. lazımdır. Bazı çok iyi niyetlere düşmanı da dostça davranır ama en sonunda yine onun kötüyüme uğrarlar. Düşman, düşman değil. Yılanla insan dost olmaz. Yılan yılanlıyız. Öyle derler anlatımında. Tabi bir gün bir iki Yunan Çaydan karşıya geçelim, suçuyla su, su, su, gitsem Oradan bir tirki. Geçerken demiş kardeş, beni karşı geçir, ben sana sarayım. sen çaydan geç, geçken sonra ben sana kirke, işte, da, kafede. Kafede o Tükiye okuyla kurnazdı, biraz amaçmıştı, onu da mükafete, mükafete zaman oluyor. Tükiye sarılmış bana, karşıya geçmişti, onu türkiyeye. Hadi bırakın <gülüyor> ben yolunun <yalanım> demiş <gülüyor> sokmuş oluyormuş o kendisine tabi olan gülük bu. gülük burda gülük bu. ee, bir kalabalık ama kötü bir kalabalık İyi bir iyi bir kalabalık yine sebici sebici sebici madde kötü bir kalabalık gülük kötü bir bir kalabalık. E, ancak alevi cehennemin yaranından olsunlar diye davet eder. Yaran sevgili demektir. Yakın, yakın bir İnsana yakın demektir. Demek ki e, şeytan da kendine tabi olanlara tabi, ancak alevli bir cehennemin içine atılması için davet eder. İyi niyetli davranır. Bunlar o çünkü öyle, öyle yok mu? Çünkü küfür, küfür bir şeydir. Ama küfür yapan kafir. Yani kafirin yaptığı iş küfürdür. O da nedir? Allah Tanrımın tevratları bunlar. Küfür oner. Bugünkü anayişimiz biliyor. O küfür edeni yok mu? Çetin bir kazap bunlardır. Gayet edin. Evet. İman edip de güzel güzel amel ve hareketle bunlara gelince amel yapmak fiy demiştir. Gelince maalek, ve büyük bir mükafat da Yani Allah yolunda olduğun zamanla Allah seni küçük bir adnanı istediğini kere insan hakkı. Yediğin zaman, uçur, büyük güneği, onun hakkı yok. İstediğin kadar iyi, iyi, iyi, iyi niyetli ol, istediğin kadar iyi iyiliğe hazret yap, hak eddiğin zaman, insan da olsa, hayvan da olsa, nebat da olsa, bunların hakkı yediğin zaman, günahsız, kedi durduşur, oturuyor, sıkıntılarına güneği, bir teknoloji kedi attın. Öldü veyahut da görandı hayvan. Bundan Oo o o o o o kişi deciğim. yok. Bir video lan var. Onu öldü tamam. Onun onu, onu, onu, bir şey yok. Ama bir lan ateş, ateş, ateş yakma. Bu kapasiteye ne oluyor? Tam ateş eder. Ya kötü amel ve hareketleri süslü gösterip de onu hoş gören adam mı Allah'ın hidayet ettiği kimseler gibi tanılacak. Şüphe yok ki Allah kimi dilerse şaşırır, kimi de dilerse onu doğru yola sevk eder. O halde Habibim nefsin onlara karşı hasretlerle Üzentilerle tükenip gitmesin. Çünkü Allah onların neler yapmadığı çok iyi bilendir. Şimdi, Allah kimi dilerse Allah biraz böyle torpil mu? Kimi dilerse iyi yapıyor, kimi dilerse kötü yapıyor. Niye onu iyi yapıyor, kötü yapıyor insan diyemiyor şurdaki ibadıya göre. Tecrübeler bazen böyle Yanlış anlaşılıyor buraya, yanlış yaptı ama o Kur'an'ın asıl ısrarını bilenler göre konuşmazlar, daha başlıyor. Çünkü Allah daha evvel de meslebi okudu, Hazreti Musa ile yani Hazreti Hızır biliyorsunuz, geçen dersimizden Hazreti Musa'dan beri hatırlıyorum, bir kayar biliyorlar, Hazreti Hızır kayın bir tahta söküyor, söküyor, yok bedava biliyorlar. Hani Kayısa'da da bedava biliyorlar. Ya diyor, niye söktün diyor? Sen, sen Kaş'ta yaşıyor diyor? Bir köye gidiyorlar. Köyde bunları pek ilk karşılamıyorlar. Bir duvar dikmişler. Hani hırsız duvar tamir demiş. Yani bak sen diyor, bu köyde bizi karşılamadı bir defa. Bir şey vermeyek karım taş. E, bu müdüre iyi. Buna keyif diyecektorsun canları, canları, canları, sana ne diyor? Hızır, sen hani bana söz demişti, benim için karışmıştıklar. Çünkü bakın hazır Musa, peygamber, peygama, şevli bakımdan düşünüyor. Hızır o değil. Hz. Hızır, daha geniş, şey çok aşıyor onun düşünceleri. Ne Neyse bir yere baktığım sonra söyledi bakayım. ki, Bak diyor, ben sen demedin yani. Sen beni şu karışma, ben şu karışma çeşitten karışma ne gelmem? Evet. Neden geldi yani? Söyle, ben o kayığı niye baktım biliyor musun? Daha bir zahiri adam evini geçirdi kayıkları denili, saplı diyor. E bu zaman adamların tek kayığı için, için bunu evine alacak, bunları aç aç kalacak diyor. Bunun için bu bozuk kıyı görünce almasın, hafifini almıyorlar ki o duvar, eğilmiş bu duvar, onu niye davet edin? Bak diyor, o köyün iyi iyiliğin ama diyor, o duvar iki tane yetim çocuğun diyor. Onun adı bir aynısı babası para saklamışlar, altını saklamışlar. O duvar çökerse, altında eden çıkar, köyler onu alıp, ona bir şey vermezler. Tamir et, ettim ki, o, o duvarı çırpmesin, altından saptı kalsın, daha ileride çurukta büyüyüp de iş yerine yeri bir para kazandıklar, ev yapacakları zaman o duvara duvarı yıkarlar, altından, altın meydan çıkart. Bunun gibi, işte Hz. Musa şeriat sahibi, peygamber gibi kitabı var, şeriat sahibi peygamber. Buna rağmen atmak pek tasavvuh ermiyor. Hazır çoşkun verir. Hâlâ da geçer yani. Hazır <gülüyor> Çünkü yersin <gülüyor> onlara karşı hasret hüzüncülüğe de gitmesi gitmesin. <gülüyor> Peygamber Efendimiz insanların davranışlarına karşı e, üzüntü duyuyor. Üzüntü duyuyor. Gel bakma içe. Gel bakayım. Selamun aleyküm. Bari kuselam. Nesin sen? Amdoksu tamam, dedeciğim. İyiyim. Geç bakayım. Çünkü e, Hazreti Peygamber bütün yaptığı iyiliklere karşı İnsanlar ona çok zalimce devam ederler, evin yüzün parçalar, içini diken döktüler, ayaktan yırtlar. Çok üzülüyor. Ama her peygamber münefendi orada, sen onlarda ayrı değilsin, aynı şey sana devam olacak ama sen suyunun güzel olacak. Çünkü Allah onları nereye yapmakta olduklarının çok iyi günlendir. Allah rüzgarları salıverip yani salak rüzgar hapis bir yerde. Rüzgarları kendi kendine meydan ediyorlar bir yasını. Allah rüzgarı yaratırdı, soğuk sıcak var günden. Gülüklüğün gün rüzgarlar esmeye başlıyor. Yani. Salı verip dediği o. Allah rüzgarları estirildiği zaman evet. bu da bakın yanlış bir tercih mi salıverim hâle bazı yerlere estirildiği zaman diye tercih edilirse de daha mantıklı bir tercih olur bu da nasıl sanki bir gözleme hapish bir yerde kapılar bu açılıyoruz ya şey Onun için şimdi pek itibat etmek lazım. Tirsile okumak lazım. Teşrif bulamaz, işamazsa e, şey diye, e, mane bakımına e, tirsile okumak lazım. Meal okumak lazım. Allah rüzgarları savim yapıyor. Kullukları harekete getirmekte olandır. Allah rüzgarları meydana getiriyor. Bulutları harekete geçiyor. Yağmurlar yağıyor. Rüzgarlar bunlardan da meydana görüyor. Derken biz onu ölü bir toprağa sürüp onunla yeri ölümünün ardından canlandırmışızdır. Kışın toprak Ölü, ölü değil de e, canı içeride saklı. Bir fırsat belki o can meydana çıksın. <gülüyor> Bu bir fırsat nedir? Bir mevsim gelecek, güneş güneş açacak, yağmurlar yağacak, sıcaklık ve yağmur, güneşin içindeki enerji meydana çıkacak gene mahsul vermeye başlayacak. İşte ölülerin ilimisi de böyledir. Nasıl toprak duruyorsa, ölü topuk duruyorsa, ölü olan bedenlerden öyle birleşebilir. İnsan ölmekle kaybolmuş. Bunda şöyle bir tercümesi var. Kudret ilahiyye yani Allah'ın gücü ne nazara bununla ondan hiçbir farkı yoktu manasında. Nasıl o toprak e, güneşi tüyük, görünce canlanıyorsa, neşmini vuruyorsa, insanda o gün geldiği zaman yerdeki bütün böyle yenmiş, hayvanlar tabii yenmiş kilo olsa o şey canlanıyor. Kim? Ululanmak, yani büyüklenmek. Hevesine düşerse, bilsin ki, bütün ululuk Allah'ındır, Allah'tan değil olamazsın. Sen kimsin ki kendini bu doğrultuları zannediyorsun? Yani sen de herkese bilsin. Farkın yok. En yükselt geçmişlerim, onu kullanmışımdır. Ama sen de herkese bilsin, ben de belirleyeceğim, kalbimiz yok. Güzel kelimeler, güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel harek, güzel hareketler, güzel kelimeler ancak ona yükselir. Dualar ancak ona, ona gider. Burada şu da küçük bir izler var. Güzel kelimelere ait sayfalar onun semasına yahut aşkına yükselir. Tek işare, dergâhı kabul ve bu travana da, dergâhı kabul benim, yani kabul dergâhı.